Fakat o kendilerine açık açık bir hanlar getirince bu apeşikar bir büyüdür dediler. Kendisi İslam'a davet edilip dururken Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Allah zalimler bir ruhunu muvaffak etmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeye yelteniyorlar. Halbuki Allah'a kendi nurunu bizzat tamamlayıcıdır. Kafirler hoş görmese de o peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. Çünkü o bunu diğer bütün dinlerden üstün kılacaktır. Müşriklerin hoşuna gitmese de Ey iman edenler! elen verici bir asaptan sizi kurtaracak bir ticaret yolunu göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine imanda sebat eder. Mallarınızla, canlarınızla da Allah yolunda çarpışırsınız. Bu sizin için eğer bilirseniz çok hayırlıdır. Böyle yaparsanız o sizin günahlarınızı yarlığar. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve adin cennetlerindeki çok güzel saraylara sokar. İşte bu en büyük kurtuluş saadetidir. Sizin için... Seveceğiniz diğer acil bir nimet daha var ki o da Allah'tan nusret ve yakın fetihtir. Habibim sen müminlere bu nusreti ve fethi müjdele. Ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa'da havarilerine Allah'a müteveccih olarak benim yardımcıların kim olacak demiş havariler de Allah'ın yardımcı kulları biziz diye söylemişlerdi. İşte İsrail oğullarından bir zümre ona iman etmiş, bir zümrede küfürde kalmıştı. Nihayet biz o iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de bu suretle galip olarak çıktılar.